Ya, size sorarsam neden buraya geliyorsunuz neden Kur'an-ı Kerim Hı -hı. okuyorsunuz neden neden neden hayatımız için yaptıklarınız için neden bu hayatı yaşıyorsunuz ne cevapları duyabilirim Allah'ın rızası için Allah'ın rızası için peki Allah'ın rızasını kazanırsan ne kazanıyorsun yani? Hı -hı. Allah güzel cevap veriyorsun peki cennette ne var haydi bize Biraz anlat bakalım. Her şey ne istersen. Ne, ne istersen. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cennetin vasfını bize söylerse Anlayamayız onu. Çünkü görmedik, yaşamadık. Aklımız tahammül edemez. İnsan bir şey görmediği zaman Bir de çok ulu bir şey, çok ulu bir şey. Da aklı ne ya. kadar gördüyse yani ne şey kadar şey öğrendiyse o daha güzelse ben yavaş, onu yavaş, anlayamaz yani ne kadar anlatılırsa Resulullah Aleyhisselam küçücük kelimelerde onu anlattı bize dedi <gülüyor> fil cenneti cennette ma la aynun ra'at <gülüyor> hiçbir göz onun gibi görmedi. yani dünyada ne kadar güzellik gördüysen ne kadar güzel bahçeler ne kadar ne gördüysen cennet daha güzel, farklıdır. Ve la uzunun semi'at Hiçbir kulak cennetteki şeyler, bulunan şeyler gibi anlatamadı, konuşamadı. Ben biliyorum Arabistan'da oturuyoruz. Oturuyorduk. Arabistan'da her taraf çöl. Dağları da simsiyah. Taşlarında e, güneşten yandı, baka, bakarsın siyah gibi. Birisi gezmeye gidince dönüyor anlatıyor anlatıyor Avrupa'ya gidenler güzel şelaleler, şelaleler var orada büyük bilmem nereye denize giriyorlar helikopter kiralıyorlar geziyor herkes, herkes anlatıyor anlatıyor anlatıyor ne kadar anlatırsa hatta bazıları o kadar anlatıyorlar kendini cennette sanıyorsun ama insan anlatabiliyor onu cennetteki şeyler anlatılmaz daha güzel yani birisi gerçekten cennete girip dönence dönerse bize ne ad anlatırsa biz onu anlayamayız çünkü aklımızdan daha büyük, daha farklı. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor: "Vela uznun Ne kadar duyduysak bu dünyada cennet daha güzeldir. Vela xatır'a ala kalbi bşar. Hatta bazen insan bir şey anlatamaz ama Tek başında otururken böyle aklına güzel hayaller geliyor, güzel şeyler kurabilir aklında. Anlatamıyor onu ama gözünün önünde görüyor gibi. Sen ne kadar böyle şeyleri düşünebilirsen cennet daha güzeldir. Peki o kadar güzellik vardır. Ama süresi ne kadar? Yani dediğim gibi birisi turist gidiyor bir yere. Bir ay sonra memleketine dönüyor. Hatta belki bir aydan az. Birisi geldi Arabistan'dan bir ay burada oturacaktı. Parası yetmedi, uzun şey uzun göle gitti, sonra Karadeniz'e, İstanbul'a döndü. Sonra diyor para yetmedi döndük tatilin ortasından. Güzel yerlere gitti, ama para yetmedi döndük. Cennette ne kadar oturacaksın? Paran ne kadar yetecek? Bana söyle. Kim bilir? Bilmiyor musunuz cennette ne kadar kalıyoruz? Evet. Süresiz. Ne kadar? Ebedi. ebedi. Ebedi ne kadar yani? Kaç sene? Hiç. Ebedi, sonsuza kadar. kadar, ya. kadar ya. Yani bin sene? He? Fazla bin fazla. sene? Ne, diye. Kadar? Bin. Ebedi, ebedi yani ne kadar? İki yani? yani yani bin? Ebedi ne kadar yani? Yani ben anlayamıyorum. Ebedi ne kadar yani? Çok düşünürüm düşünürüm, mi? rakamı büyütüyorum. Beş bin, on bin, bir milyon, yüz milyon, bin milyon sene. Kaç milyar? Ne kadar? Ne kadar ne kadar? Yüz milyar sene oturduk. Bittikten sonra ne ne olacak? Yok olacak. Bir daha yüz milyar sene oturacağız. Peki o da bitti. Ondan sonra? Bir daha yüz. Peki sonu nedir? Sonu yok. O kadar mı uzun cennet? Evet. Allah'ın Allah o kadar uzun bir hayat. İnsan çok kısa bir hayat için burada biraz keyfini görecek, oynayacak. Arkadaşlarını güldürecek bir yalan söylüyor. O kadar kısa bir hayat için o kadar uzun uzun uzun uzun hayatı satabilir mi? Yani sanki sana söylüyorum örnek. Sen cennetin seneleri sonsuz diyorsun. Ben parayı sonsuz diyeceğim. Buradan konağa kadar böyle tırlar, paralar dolu. 200 liralık. Buradan oraya kadar. Sana dersem yarın hepsi senin olacak. Eğer şimdi oturursan, hocanın sözünü dinlersen, Kur'an-ı Kerim'i ezberlersen, çalışırsan bugün, güzel çalışırsan yarın hepsi senin olacak. Sen güzel çalışmazsan ne demek sen? Sen ne, neysin sen? Deli. Deli değil mi? Deli. Onun için Allah Kur'an-ı diyor, cehennemin ehli delidir. Ha. Ne diyor Allah Azze ve Celle? bi بِاَنَّهَمْ قَوْمٌ la يَعْقِلُونَ onlar akılsız diye cehenneme gittiler. Akıllı bir insan o kadar güzel bir cennet, o kadar uzun hayatı varken, bugün cennetin şey dün cennetin ofislerinden dinliyordum bir videodan bir şey varca söyledi. Diyor insan aynı daldan cennette bütün meyveleri görüyor. Oturuyor yerinde, böyle dala bakıyor ağacın dalına, bir bakıyorsun eğiliyor üstüne bir bakıyor diyor bu portakalı dün yedim onun gibi yani farklı bir şey istiyor ama portakal istiyorum alıyor kesiyor tadına bakıyor tadı farklı görüyor diyor hiçbir kere aynı tat görmüyor devamlı farklı farklı tatlar görüyor hem de kalkmıyor toplamak için hem de hiçbir tane bozuk çıkmıyor gidiyoruz pazara bakıyoruz kilosu kaç para 3 lira inşallah bunlar güzel alırken bir bakıyorsun bu da bozuk geri koyuyorsun sonra diyorsun daha parlasın alıyorsun, bilmem ne evinde 3 gün kaldı mı yine bozuldu orada bozuk bir şey yok kafirler Resulü Aleyhisselam'a sordular o kadar mı yiyecekler cennette varken insan yedikten sonra tuvalete çıkmıyor mu? dedi çıkmıyor dediler bunlar nereye gidiyor? dedi ter gibi çıkıyor ama kokusu mis gibi ter kokusu değildir bütün yedikleri Terkibi ama sıcaktan değildir yine. <gülüyor> Cennette hep gündüz. Orası bir şey Gece yok. Neden? Neden gece yok? Çünkü uyku ne zaman güzel oluyor? İnsan yorulunca. İnsan yorulunca uyumak ister. Cennette yorulmak yok. Bir şey de yorulunca ya da yatınca bir keyif kaybedebilir. Oynuyor ama yoruldu bırakıyor. Hı. Gidiyor yatıyor. Keyfini kestin, cennette keyf kesmesi yok. Peki cennet o kadar güzelken insan onun gözünün önünde hedef koymaz mı? Koyması lazım. Peki dersinin içinde oynayan kişi Allah ondan razı olacak mı olmayacak mı? Birisi fayda görüyor. Sen faydasını kesiyorsun. Öbürü cennete gitmek istiyor. Sen ona bir çukur kazıyorsun gitmesin diye oynarken. Baba anneye itaat etmek cennetin yolu. Müslümanlarla güzel davranmak cennetin yolu. Kıyamet gününde herkes imanına göre cennette cennette ne kadar daha yüksek bir derecede olacaksa o kadar yüksekliğine göre Resulullah'a yaklaşır. En yüksek insanlar Resulullah'ın yanında olurlar cennette. Şey kıyamet gününde. Peygamber Efendimiz diyor Adnâkum minnî mecalisan yawm Kıyamet gününde en yakın bana olan kişi dünyada en güzel ahlaklı olan. Peki bu dünyada bir insan Müslüman kardeşini kızdırırsa, buna bir tokat yedirirse, kaçarsa, buna bilmem ne ne yaparsa, buna yalan söylerse, kandırırsa buna buna buna bu kıyamet gününde nasıl olacak? Ya. Aleyhisselam'a yakın olacak mı? Olmayacak güzel ahlaklı insan olacak cennette yük yüksek bir derecede olsun diye yüksek bir makam da olsun diye bu birincisi güzel ahlak ikincisi eğitim eğitim ne demek ders yani, alak Daha okula gidelim çalışalım bilmem ne hayır o sahte eğitim ona söylerim ben dünyanın eğitimi ne kadar insanlar okullara gidiyorlar profesör oluyorlar ama vicdansız insanlar herkese eziyet ediyorlar birkaç kuruş için bir tane profesör kadın koca elinde her hasta ona geliyor bırakıyor ölsün orada kandırıyor ama onun kartını veriyor özel şey iş yerine dünyanın parası almak için bir çocuğu gördüm belki 10-12 yaşında İki böbreğini kaybetti. O devletin hastanesinde geciktiriyor. Geciktiriyor, geciktiriyor. Babası annesi alamıyorlar özel. O da bırakıyor en son getirecekler. İki böbreğini kaybetti ne demek? Demek ki her hafta şeye gidecek, hastaneye biliyorsunuz diğer ne demek? Ona diyalize gidecek. Bu çocuk daha ne kadar ona azap verdi? Oh. Profesör, onun <gülüyor> eğitimi ne faydası oldu ona? Düzgün eğitim Faydalı olan eğitim sana din eğitimi. Çünkü bu hem dünyada seni yükseltirir, hem de cennette, ahirette yükseltirir. Aslında cennetin yükselmesi insana yeter. Dünyayı düşünmesin. Ama nefis yine istiyor birincisi. İkincisi Allah bize söz verdi. Ne kadar cenneti isterseniz ben size dünyadan veririm. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Sen ayeti tamamla. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَا yecallahu makhraca. Aa 12. Devam et. Tamam. Ne demek bu ayet? Ye. Ve men laha. Kim korkarsa, korkunca günahları işlemez. Allah emrettiklerini yapar. Bu insan yecallahu makhrajan ne demek? Her derdten her dertten Allah ona bir çıkış verir. Kurtuluş verir. Kurtuluş verir. Ve yer rızıkhu min haythule yahtesebi. Hepimiz parayı seviyoruz değil mi? Herkes insan cebindeki parayı sayıyor. Herkes. Para artınca sevinir. Allah diyor ona bir rızık verecek bilmediği yoldan. Peki rızık bir tek para mı? Hayır. Rızık kapıları çok geniş. Akıl Allah'tan bir rızık. Sağlık Allah'tan bir rızık. Ee, her şey bizim dünyamızda iyi bize olursa Allah'tan bir rızık. Hepsinden Allah bize verecek. Allah'tan korkarsak. Ve men yettekillaaha min emrihi yusra. Onun hayatında, amellerinde Allah ona kolaylık verir. Birisi gidiyor bir şey yapacak. Olmuyor. Birinci defa gidiyor, ikinci defa, üçüncü defa, onuncu defa patronla görüşecekti, patron gelmedi. ikinci defa giderken arabayla, arabayla kaza oldu yolda, üçüncü defa bilmem ne oldu. Bir bakıyorsun 20 gün ufacık bir şey bitiremiyor. Başka birisi program yapmadan bir bakıyorsun yolun üstünde. Aklında bir şey var onu yapacağım Bir bakıyorsun giderken istediği adam yolun üzerinde görüşüyor onunla. Ha sana bir şey diyecektim. Anlaşırlar, her şey bitirirler. Neden bu kolaylık oldu orada olmuyor? Allah'tan değil mi? Allah diyor yec'al lehu min Allah onu kolaylaştırır. Kum selamun rahmetullahi Allah onun hayatında bütün yap yapacak işleri kolaylaştırır. Ve men yettekillah يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ Kimse Allah'tan korkarsa, emirlerini itaat ederse, Allah günahlarını siler. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا Onun sevabını arttırır. Peki hepsi, bunlara baksak. Ne, insan, ne kazanıyor insan? Dünyasını kazanıyor, ahireti de kazanıyor. Peki Allah'a isyan edenler? Bir tek ahireti mi kaybediyorlar? Dünyası da kaybediyorlar kim bana örnek getirebilir, nasıl dünyayı kaybedebilirler haydi birisi Allah'a isyan etti dünyasını kaybetti ahireti kesin biliyoruz ancak Allah affederse hidayet verirse ama şimdi bizim hayatımızda bir örnek bakalım örneğe bakalım ee, şirkeden dünyayı nasıl kaybetti biz bir örnek istiyoruz. Dünyayı kaybetti. İbadet yapmayın hocam. Hı -hı. Çünkü hani ibadet yapmayınca mesela ibadet insanı kötü şeylerden alıkoyuyorsa ibadet şey yapma kötü yola gider hocam. Sen çok geniş bir şekilde konuşuyorsun. Ben bir örnek böyle tatlı bir örnek istiyorum. Ben bir örnek getireyim. Adam içki içti. İçki içince ne oluyor? Ol. Ol. Önce günah işlemiş olur. Allah'a isyan Hı etmiş. Allah'a isyan edince ne oluyor? Arabasına bindi, aklını kaybetti, giderken kaza yaptı. Peki bu adam dünyayı kaybetti mi, etmedi mi Allah isyan edince? Evet, etti. Etti. etti Peki başka bir örnek? Bir adam ahlakı güzel değil. Maalesefen güzel ahlakla yaşamamızı emretti. Gidiyor yolda bununla kavga ediyor Buna lanet ediyor Bu arabayla önüne indi bilmem ne konuşuyor Birisi ondan daha beter çıktı Kavga ettiler Bir vurdu başını bilmem ne yaptı Hastaneye aldılar sakat kaldı Dünyayı kaybetti mi etmedi mi Etti, etti. güzel değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti affetmeyi Güzel davranmak bilmem ne Bir hoca Arabistan'da hikayesi mi duydu? arabasıyla başka bir şehirde memleketinde değil yani başka şehirde gidiyor bir yola bir yere gidecek yöne göre yolu kaybetti. Buradan girsem istediğim caddeye varabilirim. Bir sokağa girdi. Dar sokak. Dikkat etmedi. Sokan başında girmek yasaktır diye bir işaret vardır. Ona dikkat etmedi. Girerken birisi karşısında geldi. Mahsus yolunu kapatıyor. Bu da ne kadar yol ne kadar yol verirse böyle sağ yana o mahsus yolunu kapatıyor. Durdu o da kötü bir şekilde işaret veriyor geri dön bu da geri geri gidiyor yol açıyor öbürüne yani burada biraz geniş geçsin yine kapatıyor kavga edebilirdi ama bir Müslümanın ahlakı nasıl olması lazım iyi olur. İyi olsun. Bu güzel da davranıyor şey en son anladım. o kötü adam doydu eziyet etmekten en son geldi yanına yanına durunca laf atmaya başladı hayatınızda bilmem ne kanunu öğrenemezsiniz şunu bunu tık. cevap vermiyor bittikten sonra ne yaptı hoca <gülüyor> lanet etti mi kavga etti mi ne yaptı Allah, Allah ellerini kaldırdı adam bekliyor artık şey. beddua edecek ne dua etti dedi ya Rabbi Müslüman kardeşimi affet ben hakkımı helal ettim sen de hakkını helal et ya Rabbi ya Rabbi bizi cennette buluştur ne yaptı öbür adam? Hayal etti. Hemen indi arabasından geldi. Bunu başından öptü. Hakkını helal et diyor. İmana gitti. <gülüyor> Peki. Bu mu daha güzel? Yoksa kavga ederse daha güzel? <gülüyor> daha güzel? Bu daha güzel. Bu daha güzel. Resulü Aleyhisselam bize böyle emretti. Hoca bunun manasını öğrendi. Tatbik etti. Peki kavga ederse dediğimiz gibi bir tokat yerse bir şey olursa kavgadan sonra Allah'a isyan edince Ağlak kötü olunca ne olacak? Dünyayı kaybeder. Dünyayı da kaybeder. Ahiretine kaybeder. Öbürü de devamlı sinirli bilmem ne bağırıyor. Her gün eve giriyor. Eşine çocuklarına bağırıyor. En son eşiyle yaşayamazlar. Ayrı. Ayrılırlar. Dünyayı kaybetmiyor mu? Hediye. O zaman insan ne kadar Allah'ın emirlerine yaklaşırsa dünyayı kazanır ve ahireti de kazanır. Hangisi daha kıymetli? En pahalı makine bu dünyada yoksa bir insan? Bilmiyorum. İnsan daha kıymetli. Peki bir makine fiyatı 1 milyon dolar olunca daha pahalısını söylemiyorum. Bin dolar, şey 1 milyon dolar fiyatı olunca sahibi hiç kimseyi elletir mi? Yoksa diyor bir tek katalog okuduktan sonra katalogunu fabrika ne dediyse yapıyor. Fabrika diyor falan yağı değiştireceksin bu kadar kilo koyacaksın falan jereyan vereceksin gücü bu kadar olacak ayda bir kere bütün tozunu temizleyeceksin özel yerleri bilmem ne hepsini yapıyor değil mi? Peki bir insan daha kıymetli olunca şu katalogu yazan kim? makineyi yapan bu insanı yaratan Allah Allah bizim katalogumuzu verdi adı Kur'an-ı Kerim neden bu katalog kendimize kullanmıyoruz? yani biz o kadar mı ucuzuz sen 500 liralık makine alırsan kataloğu bile okumazsın bozulursa atarsın biz 500 liralık mı kıymetimiz Cık. peki o kadar değerimiz varken neden bize iyi olan şeyler bizi koruyan şeyleri kullanmıyoruz yapmıyoruz neden yapmıyoruz neden kendimizi kaybediyoruz bizi koruyan şeyler. Örnek size getireyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir dua öğretti. Dua etmek. Allahümme inni a'udhu bika min zevali ni'metik. Haydi Araplar. Ne demek bu dua? Allah Allahümme inni a'udhu bika min zevali ni'metik. Allahümme bize nimetine ne düşünüyorsun? Senin nimetinin kayb olmasından ya Rabbi sana sığınırım. sığınırım. Yani bize zeval var Evet. evet. Peki bak ne kadar geniş bir dua Bütün nimetleri söylüyor Biz bakıyoruz devamlı Ben okula gidiyorum geliyorum Öbür sınıfa geçmem için Ya Rab bana yardımcı ol e, e, Şey da güzel yazayım Bilmem ne geçeyim diye Böyle dua ediyorum Başka şey başka şey ayrı ayrı Ama bazı dertler hiç insanın aklına gelmez Hiç Ne kadar düşünürsen aklına gelmez öyle bir şey Resulullah bize böyle bir dua öğretti Her şey için Bir adam Arabistan'ın güneyinde Yemen'e yakın Yerlerde Tabi Arabistan'da biliyorsunuz misafir gelince ikramdan Hemen bir kuzu getirirler Keserler pişirler Yemeğe koyarlar Misafirlerin önüne Adam misafirleri geldi arkadaşları Çoktan onları görmedi Gitti bir kuzu getirdi kesti bilmem ne yemeğe koy, şey ateşe koydu girdi arkadaşların yanına üç çocuğu var bir tane bebek çok ufak emiyor daha öbürü biraz daha büyük öbürü biraz daha büyük en büyüğü uyuyor yatıyor uyuyor bebeği annesi banyoda temizliyor kuvvetle biraz su doldurdu ılık su temizliyor orta çocuk babasına baktı babası nasıl kuzuyu kesti nasıl yaptı falan babasını taklit edecek. gitti abesine uyurken bıçak kesti. Kanlar fışkırdı. Koşa koşa annesinin yanına gitti. Gösterecek ustalığını. Anne babam gibi yaptım. Ne yaptın oğlum? Oh. Abemi kestim <gülüyor> Bir bakıyor doğru mu yalan mı söylüyor. Elinde bıçak sıfır kan. Kadın <gülüyor> çıldırdı bebeği unuttu bıraktı koşa koşa gitti uyyana baktı kesik ölü bir bağırdı böyle buna baktı arkasına koştu bu da korktu koşa koşa gitti evin dış kapısı açık kaçtı annesinden kaçarken bir araba geliyor çocuğu vurdu Allah. öldü bir Gözün, annesinin gözünün önünde iki oğlu gitti Arka aynı de. zamanda suda boğuldu böyle şok oldu durdu Ağlayacak mı? Bağıracak mı? Ne yapacak bilmiyor. Sonra aklına geldi. Üçüncü bebek kuvvette. de. Koştu yanına baktı. O da boğdu. Öldü. Kadın dayanamadı. Böyle sarhoş gibi olduğu yere düştü. Kocası çıktı. Baktı. Karısı bu halde. Ne var? Ne oldu? Böyle hafif sesle söyledi. olayı. Sonra vefat etti. Tahammül edemedi. Bir kalp krizi geçirdi. Öldü bak bu dert insan ailesi gitti bir saatte 3 çocuğu annesi de tek başında kaldı hiç aklına gelir, gelir mi böyle bir şey insan başına gelecek dua etmeye kalkarsın ya Rabbi böyle böyle böyle bana olmasın hiç aklına gelmez ama Resulullah bize bir dua öğretti Allahümme inni a'udu bike min zevali nimetek ya Rabbi nimetinin kayb olmasından sana sığınırım وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ Al-afiye yani Ahi. iyi sadrum. sağ durum. Onun değişmesinden sana sığınırım. اللهم اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ Herkes günah yapıyor. Günahı işlerken Allah kızarsa benden intikam ederse Ya Rabbi sana sığınırım benden intikam etme. Günahı işlerken ve tüm suların Londra'yı kızlıklarından. ve beni Londra'dan çıkaracağını söyleyin. Ve beni Londra'dan çıkaracağını söyleyin. Ve beni ver. çıkaracağını söyleyin. Ve beni Londra'dan çıkaracağını söyleyin. Ve beni Londra'dan çıkaracağını söyleyin. Ve beni Londra'dan çıkaracağını söyleyin. Ve beni Londra'dan çıkaracağını söyleyin. Ve beni uzaklaşmak. çıkaracağını Ve beni Ve bak bir dakikalık dua ya da daha az ne kadar büyük hayır bize öğretiyor insan bunu söylerken birincisi sevap kazanır mı kazanmaz mı? Kazanır. neden? Çünkü, Allah, işini Allah çünkü dua ibadettir sen ibadet ediyorsun ibadet değil mi dua etmek? ibadet değilse demek ki Allah'tan başkasına dua edebilirsin ama ibadet olduğu için Allah'tan başkasına dua edersen küfüre girersin şirke girersin Dua ibadettir Peki sen birincisi cenneti kazanıyorsun dua edince ikincisi dünyayı da kazanırsın Peki bu dua öğrenmesi bize uygun mu değil mi şart mı değil mi lazım mı değil mi Peki ne kadar lazım O kadar çok hissettik şimdi bir örnekten ne kadar bunun gibi dualar var çok Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bir sürü dualar öğretiyor Resulullah Sellem bir sürü dualar öğretti peki bir bit bitatçı bu duaları bırakırsa gitti hocaların dualarından tuttu dua okursa hangisi daha faydalı hangisi daha manfaatlı ona Kendi şey Resulullah bize öğretti dualar bak iki kelime ne kadar geniş geniş geniş bir mana verdi Resulullah hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dua ettiği dua edersen daha fazla kabul edilir. Kur'an Kerim'den geçen Kur'an Kerim'de geçen dualar onları okursan daha fazla senin duan kabul edilir. Daha fazla dua kabul edilir. Peki o kadar konuştuk. Öz nedir? Sen... Konumuz. Başı neydi? Hocam ilişkinlerden inşallah. Büyüklerden başını sormayın. Efendim? Büyüklerden başını sormayın hocam inşallah. İnşallah. Öz nedir? Hocam ahiret ve dünyanın kazancı değil mi hocam? Hedefimiz nedir bu dünyada? Ahireti kazanmak. Ahireti kazanmak. Allah'a itaat etmek mutlu yaşa yaşarız. Allah'a Allah itaat edince, dinini tatbik edince. Ve cenneti bulsun. Dünyamızı, dünyamızı kazanırız ve cenneti kazanırız. Ve sallallahu ala ve sallallahu aleyhi ve sellem.